Kardeşi burada sığırlıyor. Şimdi e, ç, Mehmet Çelebi'yi de, de sığırlıyor. Mehmet evet. Çelebi'yi burada Kibet. yok. Mehmet Çelebi'yi burada yok. Mehmet Çelebi'nin içinde. Burada evet. Süleyman Çelebi var. Başla. Evet. açık Kapıyı açmak mümkün mü? Kapı açabilir miyiz?